ve işhedü anna Muhammedin abdûhu ve resûlu. Ama bazı inn al الله al-hadîs kitab Allah ve kiyel al-hadi hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam. Ve şerl umur muhdesatı bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Kardeşler bugün inşallah sizlerle <gülüyor> paylaşmayı düşündüğümüz ders konusu kadere imanın, kadere rızanın faydaları üzerinde olacak kadere imanın, kadere rızanın razı olmanın insan hayatındaki faydalar belki Kur'an ve sünnet çizgisinde okumuş olduğunuz bu tip kitapların içerisinde görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur bakmışsınızdır kaderin insan üzerindeki menfaatlerinden bahseder akide kitaplarında. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım insanın kadere imanı rızası kalbi sükunet buluyor ve hoşnut oluyor. Kalbi sükunet buluyor ve kalbi hoşnutluk içerisinde oluyor. Kadere inancın faydalarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi bir imtihan gereği dünya hayatında sıkıntılar ve meşakkatler kullardan hiçbir zaman ayrılmamıştır ve ayrılmaz da kıyamet gününe kadar kaderin hayrına ve şerrine iman eden bir insan kendisine isabet edenin Allah'ın takdiri olduğunu onun muhakkak yerini bulacağını olmamasının ise imkansız olduğunu bilir ve bu şuurla hareket ederse musibet anında nefsi mütmain olur ve kalbi rahat eder neden Allah diledi Allah istedi çünkü Allah diledi Allah istedi ben buna rıza gösterirsem bunun karşılığını alacağım çünkü hadisi şerifte dediği gibi rıza gösteren rıza bulur kızgınlık gösteren kızgınlık bulur çünkü Allah bir kavmi severse onu musibet ve belalarla imtihan eder. Çünkü Allah beni seviyor, beni temizlemek istiyor, benimle muhatap oldu diyor. Kalp huzurlu. Ama bunları düşünürse tabii ki. Allah'u azze ve celle hadit suresi 22-23'te gerek yerde ve gerekse kendi nefislerinizde Başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Bu şüphesiz ki Allah'a çok kolaydır. Bunu önceden yazmış olmamız, elinize geçiremediğinize üzülmemeniz ve size verdiğim ile de sevinmeyesiniz diyedir. Allah böbürlenip kibirlenenleri sevmez. El, alacağım inşallah konu çünkü ince bir mevzu bakışlardan da anlaşılıyor bir iki sefer tekrarlamamız gerekiyor. Gerek yerde ve gerekse göklerde nefislerinizin başına gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılı olmaz. Bu şüphesiz ki Allah'a çok kolaydır. Ne demek bu şüphesiz ki Allah'a çok kolaydır? ifadesini buraya niye hemen koyuyorum? Daha meydana gelmemiş bir şey yazılmış. Allah Allah nereden biliyor biliyorum? E Allah ona kolay diyor. Bu bana çok kolay diyor. Önceden belirlenmiştir diyor. Bunu önceden yazmış olmamız elinize geçiremediğinize üzülmemeniz ve size verdiğimiz ile de sevinmeyesiniz diyedir. Allah böbürlenip kibirlenenleri sevmez. Ayet, mi? ayet okuyoruz ikincisini. Hadid suresi 22-23 Andolsun mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok eziyet verici sözler laflar işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bu azme değer şeylerdendir. Ayetin ne alakası var başlıkla? Diyebilir misiniz? Başlıkta ne dedik? Hap sukunet bulur ve hoşnut olur. Allah bize bunu haber veriyor. Allah bizi bize bunu takdir etmiş. İman ettikten sonra kafirlerden müşriklerden eziyet verici laflar sözler işiteceksiniz. Hani insan yoldaki işaretleri gideceği adrese yolda işte tarif edilmiş işaretleri göre göre giderse ha doğru yolda diye nasıl kalbi emin ve güzel adımlarla gider. Böyle böyleydi işte camiyi gördük Çeşmeyi gördük doğru yoldayız İşte burada sana diyor ki Yeminle söylüyor Mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden Olsun müşriklerden olsun Şüphesiz ki birçok incitici laflar Sözler işiteceksiniz Eğer sabreder ve Sakınırsanız bu azme Değer şeylerdendir Evet diyorsunuz Evet diyorsunuz bu yoldaki işaretlerden. Bir tanesi doğru yoldayız. Dolayısıyla doğru yolda olduğunu bilen bir insanın kalbi nasıl olur? Şükür olur. Hoşnut olur. Serin olur. Acı da çekse karşılığını alacağına inanıyor. Angarya değil yani. Bunu kafamıza ne yapıyoruz? Yazıyoruz kardeşlerim. Öyleyse, mümin musibet anında kaygılanıp üzülmemeli, sabretmeli ve Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemeli, ümitsizliğe asla kapılmamalıdır. Nimet anında ise şükretmeli, sevinip gururlanmamalı ve Allah'ın tuzağından da emin olmamalıdır. Yine Allah Resulü bir hadislerinde buyuruyor ki, müminin işi hayret vericidir. Çünkü onun her işi hayırdır. Bu da sadece mümin için geçerlidir. Onu sevindirici bir şey olunca şükreder. Bu onun lehine bir hayır olur. Ona zarar verici bir şey olursa buna da sabreder. Bu da onun için bir şey olur. Ecir olur. Yani burada başınıza ne gelirse gelsin. Bunun Allah'tan olduğunu bilirseniz sabreder, rıza gösterirseniz sevap kazanacağınızı bilirseniz kalbiniz ne yapar? Rahat eder arkadaşım. Rahat edecektir. Konunun bu bölümüyle alakalı söylenecek çok söz olabilir. Ama kısa kısa geçeceğiz. Kader inancına sahip olan bir mümin bela ve musibet anında sebat eder. Hayatında karşılaştığı her türlü zorlukları ve meşakkatleri sabit bir kalple ve sadık bir yakin ile karşılarsa bu da yine onun için bir faydalı kendisine sevap kazandıracak başka bir yöndür. Yani kadere rıza kadere imanın getirdiği faydalardan bir tanesi de musibet anında sebat ve sabır sağlamasıdır. Kader inancı olan bunu yapıyor olmayan yapmarız isyan eder sapuk sapık şeyler de konuşabilir ama kader inancı sağlam olan bir insan musibet anında sabır ve sebatlı olur insanlar yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar Ankebut suresi ayet 2 yani mümin kader inancı olan kader rıza gösteren bir insan diyor ki beni yaratan ben iman ettikten sonra beni imtihan edeceğini söylüyor. Ve ben imtihan olunuyorum. Sabretmeliyim, sebat göstermeliyim. Beni muhatap edilmiş, beni imtihan ediyor Allahu Teala. Onun için sabır göstermeliyim. Sebat göstermeliyim. Muhammed Suresi ayet 31: Andolsun ki sizleri içinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar imtihan edeceğiz. İçinizden cihad edenleri, mücadele edenleri ve sabredenleri bilinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar imtihan edeceğiz. Yani herkes artık dilinden bir şeyler söyleyecek yani inancıyla, itikadı, neyse hali artık imtihanda konuşacak yani. Haberlerini kendisi söyleyecek. Ya yani ya rıza rıza gösterdiği ifadeler ya da kızgınlık gösterdiği ifadelerden bahsediyor. Yani bazen sevindirici şeylerle rahatlayacak ve mutlu olacak. Bazen de üzücü şeylerle daralacak ve sıkılacaktır insan. Ve neticede düşünecek ve diyecek ki bu bir imtihandır. Bu imtihanı başarırsam bir daha hiç üzülmeyeceğim, daralmayacağım. Ve sıkılmayacağı. Bunu diyecek işte az önce senin sorduğunun cevabı. Musibetlere sabretmenin ise değerli arkadaşlarım iki yönlü güzel karşılığı vardır. İki yönlü güzel karşılığı vardır. Birincisi günahlardan temizlenmesine vesile oluyor. Sabrederseniz sabrederseniz musibet ve bela karşısında günahlarınızdan temizleniyor. temizleniyor. İkincisi, Rabbinin hoşnutluğunu kazanıyorsun. Allah senden razı oluyor. Allah'ın razı olduğu bir kul oluyorsun. Diğerinde de günahlarından şefaret oluyor sana. Musibet ve belalara sabrettiğin zaman. Bu konuyu ispat eden sünnet-i seniyede hadis-i şerifler bir hayli çoktur. Onlardan birkaçını zikredecek olursak, sadebini bin-i o şöyle diyor ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah hangi insanların başına gelen bela ve musibetler daha şiddetli olur hadisi hatırlarsanız peygamberimiz peygamberler diyor önce sonra sırasıyla Allah katınca rütbece en üstün olanlardır ve devamla buyurdular ki kul dindarlığının keyfiyetine göre belaya uğrar eğer dininde ise belası o derece şiddetli olur. Şayet imanında gevşeklik, sayıflık olursa o derecede bir bela ve musibete uğrar. Bela kuldan ayrılmaz. Nihayet kul üzerinde hiçbir günah kalmayarak yeryüzünde dolaşmaya başlarsa işte o zaman bela o kulun peşini bırakır. Hadis aslında harika şeyler anlatıyor konuyla alakalı. Burada öncelikle kardeşler kendinizi ölçeceğiniz bir iman metre zannedersiniz bunu. Kabul etmelisiniz bu hadis-i şerifleri. Bununla manalı hadis-i şerifleri. Sizin imanınızı dahi ölçer. Eğer musibetiniz fazlaysa kendi kendinize bunu söylersiniz. Veya da olumsuz yönden şöyle de düşünseniz ya demek ki çok kötü günahlar işledik ki böyle kar. İki halde de sen karlısın bak. Ama her zaman dediğimiz gibi Basiretli bir Müslüman her zaman bu şekildeki imtihan vesilelerini değerimiz artıyor, derecemiz artıyor, makamımız yükseliyor. Bunun içindir düşünmez basiretli bir Müslüman her zaman. Şuurlu Müslüman her zaman böyle kendini şımartacak şehirde, şekilde düşünmez. Ne naneler yedik ki böyle oldu. Sürekli hani ayette diyor ya başınıza gelen her musibet her bela kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir diyor. Bunu he, bunu düşünmeniz gerekir. Diğerini düşünürseniz şımarırsınız. Artık özelleştiriyi yapamazsınız. Şımarırsınız. Tabii ki. Adesini yeri ve numarasını zikretmiyoruz uzunca isteyenlere tabi veririz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mümin ve mümine üzerlerinde herhangi bir günah kalmaksızın Allah'a kavuşuncaya kadar gerek nefsinde, gerek çoluğunda, çocuğunda ve gerekse malında bela kendisinden ayrılmaz. Bela kendisinden ayrılmaz. Bu konuda değerli arkadaşlarım İslam tarihine şöyle bir bakın. Göreceksinizdir ki gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve gerekse onun ashabı birçok musibet ve belalarla imtihan olunmuşlardır. Ama onlar bu musibet ve belalar karşısında bunları atlatana kadar sabır göstermişler. Kesin bir imanla ve azimle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Ve tabii ki bunun sebebi ise onların Ayeti Celle'de denildiği gibi de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize isabet etmez. O bizim Mevlamız'dır. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ayetinde bildirilen kaza ve kadere imanlarından dolayıdır. Allah bunu böyle dilemiştir. Örneğin kardeşimiz mesela Mehmet Çeylan kardeşimizin az önce hani bir ayet okuduk ya bela ve musibet ne diyor? O kulun üzerinde günah hiçbir günah kalmayıncaya kadar onun üzerinde çoluğunda, çocuğunda, malında gezebilir. Kardeşimizi Allah'a fazlahu ve celle bir şeyle Allah imtihan ediyor ve çocuğu rahatsız. Hepinizin bildiği gibi. Kader inancıdır o arkadaşımızın şu an efendime söyleyeyim birçok konuda kendisini ayakta tutan, dinç tutan. Öyle mi? Allah diledi de oldu. Bunu bunu Allah istedi. Bunu Allah diledi. Hiç kimse kalkıp ya bu küçücük çocuktan ne istedi ki şudur, budur, bu gibi lafları, sözleri ileri geri konuşamaz. Allah diledi. Onunla onunla kim bilir neler neler neler murad ettiği, kulunun faydasını istedi, anasının babasının veya birçok insanın efendim görüp ibret almasını hatta gördüğünüz gibi konuşmamıza vesile olmasını dilemiştir şimdi burada Mehmet kardeşimizin kadere rızası, imanı eğer sağlamsa Mehmet kardeşimizin makamı yükselir, mevkisi yükselir, günahlarına kefaret olur öyle mi? Rıza gösterirse rıza bulur. Ama kızgınlık gösterirse kızgınlık bulacaktır. Kadere inancı olan kızgınlık göstermez işte. İsyan işte kızgınlık buradaki isyandır zaten. İsyan eden kızgınlık bulur. Cahilliğinden Ya Biz burada meselenin hükmünden zaten bahsediyoruz. O ayrıyeten, hususu olarak ele alınır. Cahilliğinden şunu yapmış, bunu demiş, ayrı bir şeydir. Biz şimdi meselenin hükmünden bahsediyoruz. İslam bize bunu anlatıyor. Şuurlu bir şekilde bizim anlayacağımız şey budur. Üçüncüsü değerli arkadaşlarım sağlıklı bir kader inancına sahip olan bir mümin bir müslüman, şuurlu bir müslüman bela ve musibet anında sebat ederek bunu sevaba ve hediyeye dönüştürebilir. Çünkü kendisine iman ettiği Rabbisi Kerim kitabında buyuruyor ki Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi iyi bilendir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip sizi bulmaz. Gelip size çatmaz. Kim Allah'a iman ederse her konuda olduğu gibi bu konuda da musibet ve bela konusunda da her kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet verir yani doğru bir düşünce verir doğru bir anlayış verir sebat verir, huzur verir Allah her şeyi bilendir bu ayet hakkında katade diyor ki bir kişiye musibet isabet ederse o onun Allah'tan olduğunu bilir buna rıza gösterir ve teslim olur diyor tabi kader inancı olan bir insan bu Allah'tandır der, rıza gösterir. Kader inancının sağlam olduğu insan böyle yapar. Ayetten anlaşılması gereken, değerli arkadaşlarım, kul kendisinin kusuru olmaksızın bir musibete uğradığında bunun Allah'ın kaderi olduğunu bilir, buna sabreder, ecrini Allah'tan umar ve Allah'ın kavasına teslim olur, rızasına teslim olursa Allah onun kalbini hidayete erdirir ve ona dünyadan elde edemediğinin karşılığında kalbine hidayet, doğru ve yakini bir, bir iman verir. Hangisi? Kul kendisinin kusuru olmaksızın. Yani herhangi bir kusur, o olayda herhangi bir kusuru olmamasına rağmen bir musibet bela geldi buldu. Yani ben iyi niyetliydim. Arkadaşıma bir şey verdim. İşte para verdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Arkadaşıma anahtarımı verdim işte arabaya al. Şey bir problem oldu. Kaza yaptım maayla şunuyla. Yani bu olayda benim bir kusurum görülmüyor. Buna rağmen ne ne diyor? Bu Allah'ın bir kaderidir. Allah burada beni imtihan ediyor. B bakayım ne yapacağım diye beni burada imtihan ediyor. Yani bu şu varır. Yani her şeyin Allah'ın elinde olduğunu Olay gerçekleştikten sonra senin artık oradaki sabrını, sebatını ne yapıyor? Allah deniyor, imkan ediyor. Eğer rıza gösterirsen bir bakarsın ki seni işte az önce bahsettiğimiz eğer gerçekten bir maddi anlamda sıkıntıya şuna buna düştüysen bir bakarsın ki seni daha büyüğüyle mükafatlandırır. Daha ile mükafatlandırır tam yeri geldi anlatmam inşallah faydalı olur. Bizim Hicaz mıntıkasında arkadaşlarımızdan işte gelenlerden anlatıyorlar. Öyle samimi sıcak bir ortamları olurmuş ki herkes arabasının anahtarını asar. İşte işi olan işte, al anahtarı git, işte gez, şey, işini gör gel anlamında. Diyor ki bir gün arkadaşımızın birisi işte geldi bir işi acil çıktı. Görüp gelmesi gerekir. Arkadaş işte anahtarı verdi. Git işini gör gel dedi. Arkadaş gidiyor kaza yapıyor. Artık arkadaş gidiyor kaza yapıyor. Geldiğinde üzülerek şudur budur. O kardeşimiz diyor ki bu kader diyor yani Allah bizi imtihan ediyor diyor. Olabilir. İyi ki sana bir şey olmamış. Hiç üzülme diyor. Hiç üzülme sen. diyor. Senin canın sağ olsun diyor. Araba ne iyi ki sana ne. İyi ki sana bir şey olmamış. Allah için hiç diyor kalbine takma diyor. Kafana takma diyor öbür taraftan biri bir bakıyor Türk sen öyle davrandın ha ben toyota mı sana hediye ediyorum he. Allah için ya ben toyota iki taneydi, birini sana hediye ediyorum ya. daha güzel arabasını ona hediye ediyorum şimdi bu bir tevafuk te tesadüf değildir bu bir imtihandır çünkü biz ne diyoruz bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan kıpırdamaz öyle mi Mükafat bu bu, bu tabi Allah razı oldu, imtihanı kazandı, arabayı da kazandı bak. Tabi gördünüz mü? Onun için Allah Azze ve Celle bak bu tip ayetlerin sonunda farkındaysanız Allah bilir Allah her şeyi bilir. Yani bunları Allah biliyor görüyor, senin kalbini kontrol ediyor, sen nasıl davranacaksın Ondan sonra Allah sana muamele edecek. Çünkü kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirir çevirir. Aynı ortamdasınız. İnan aniden birinin kalbini evirir çevirir. Bitmiştir o adam her şeyini tutar. Sana yapar. Verir. Arabasını verir. Şu olur. Yani Allah diledi mi oluyor? Anladınız mı yani buradaki olayı? <gülüyor> <gülüyor> Ebu Hureyre radiyallahu anhudan o şöyle diyor. Her kim bir kötülük işlerse onunla cezalanır. Nisa 122 ayeti celilesi nazil olunca bu ayet Müslümanlara çok şiddetli geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Amellerinizde ifrat ve tefriti yapmayarak orta bir yol tutunuz ve daima doğru olanı kastediniz. Müslümanın musibetlendiği her şeyde bir kefaret vardır. Müslümanın musibetlendiği her şeyde bir kefaret vardır. Hatta Kişinin maruz kalacağı bir ayak tökezlemesinde bile ayağı bir tökezliyor ya düştü düşecek bunda bile diyor kefaret vardır diyor hatta ayağına batacak küçük bir dikenle bile diyor bir kefaret vardır ama şart ne Allah'tan olduğuna inanacaksın sabredeceksin bir kere kaza ve kader kususunda, başta dediğimiz gibi bir kere her şeyin Allah'ın elinde. Allah'ın iradesi istemesiyle meydana geldiğine inanacaksın. Bunu Allah diledi. Onun mülkünde onun dilemediği bir şey olmaz. Onun istemediği bir şey olmaz. Bu çok önemli. Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh o'dan bir mümin diyor. Yorgunluk, hastalık, keder hüzün ve eziyete uğradını mutlaka Allahu Teala bunu onun günahlarına kefaret kılar diyor. Az önce dedik ya nimetleniyorsunuz sabır gösterdiğinizde, kadere rıza gösterdiğinizde günahlarınız siliniyor. Günahsız, günahsızız demeyeceksiniz. Hani dedik ya az önce kendimizi şımartıp ya bizim neyimiz var ki biz efendim ne yapıyoruz ki işten eve evden işe? Bizim ne günahımız olabilir ki? Demeyeceksiniz. Hiçbir günahınız olmasa ben sizin için başka bir şeyden korkardım. Ne ya Resulullah, ucup diyor. Ucup ne ya Resulullah? Kişinin kendisini beğen. Kişinin kendisini beğenmesi işte, amelini beğenmesi, kendisini beğenmesi. Kişinin bu anlamda kendisini beğenip hatasız görmesi işte ondan daha beter Allah korusun. Dördüncüsü değerli arkadaşlarım, sağlıklı bir kader inancına sahip olan kişinin kalbinde korkaklıktan eser kalmaz. Yani cesaret sağlar. Kula kulluktan kurtarır biliyor musunuz? Kader inancı insana? Cesaretli olur. Kula kulluktan kurtarır. Ümmetin kendisine bir zarar vermek için birleştiğini duysa bile sadece Allah'ın yazdığı kadar zarar vereceklerini daha fazla bir şeyin olmayacağını buna inanır. Daha küçücük bir delikanlıyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın nasihatını hatırlarsınız. Ey delikanlı, bak sana birkaç kelime öğreteceğim. İyi dinle. Şu kapıya hızlı bir tane bu şöyle bir vur. Ey delikanlı, bak sana birkaç kelime öğreteceğim. Hızlı hızlı vur. Sana birkaç kelime öğreteceğim. İyi dinle. Bilmiş ol ki bütün ümmet herhangi bir hususta sana fayda verebilmek için bir araya gelseler ancak Allah'ın senin için takdir ettiği husustan başka bir şey yapamazlar. Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar, yine ancak Allah'ın senin aleyhinde takdir ettiği bir hususta ancak sana zarar verirler. Artık kalemler kalkmış, sayfalar, sayfalar kurumuştur. Şimdi burada az önce dedik ya, sağlıklı bir kader inancı, Sağlıklı bir kader inancı kula cesaret sağlar. Kula kulluktan kurtarır. Yani sağlıklı bir kader inancı olan kişi kimse dünya bir araya gelse Allah dilememişse bana hiçbir şey yapamazlar. Cesur olur. Cesaretli olur. Allah yolunda mücadeleye, cihada gittiğinde de korkmaz. Allah dilemişse olacaktır, dilememişse olmaz. Evet. Ebu Umame'den gelen bir rivayetlerinde Allah Resulü Cibril emin bana rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi. O halde Allah'tan korkun. Rızık konusunda muatedil olun. Sakın rızık endişesi sizi Allahu Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah katındaki hayırlara ancak Allah'a itaatle ulaşırsınız. Cesur olur dedik. Allah katındaki hayırlara ancak Allah'a itaatle ulaşılır. Adam geldi, efendime söylemişti, senin namazın var, sakalın var, şunun bunun var. Senin terfiye etmene, senin işte burada çalışmana, bunlar mani şöyle yap, böyle yap, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Kader inancı olan bir insan, başta ne dedik? Cesaretli olur. Allah'ın onu imtihan ettiğini anlar, Allah'ın onu imtihan ettiğini anlar değerli arkadaşlar. Ne yapar? Patronuna şuna buna itaat etmez. Namazına devam eder, inancını uygular ondan sonra. Korkmaz yani efendime söyleyeyim bunu. Atacaklar, şu durur budur. Çünkü kader yöncü var. Burada okuduk. Cibril bana vahyetti. Hiç kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir dedi. Hiç kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Ardından da ne diyor? Sakın rızık endişesiz sizi Allahu Teala isyana, isyana sevk etmesin. Rızık endişesinden dolayı sakın Allah'a isyan etmeyin. Allah neyi takdir ettiyse o gelecektir. Allah seni imtihan ediyor. Sen imtihanı kazanmaya çalış. Kader inancı olan sağlıklı bir kader inancı olan adam işte korkmaz, cesur olur. Her konuda cesur olur. Allah dilediyse olacaktır. Yine bakınız ne buyuruyor. Dikkat edin insanların korkusu sizden birisinin söylemesi gereken bir söze veya sahip olduğu bir hakka mani olmasın. Çünkü hakkı söylemek veya önemli bir şeyi hatırlatmak ne kişinin rızkını uzaklaştırır ne de ecelini yaklaştırır. Davetinde, tebliğinde ne yapar? Cesur davranır. Usulüne uygun cesur davranır. Anlatırsam bir daha dükkanıma gelmezler anlatırsan benden uzaklaşırlar benden soyutlanırlar şudur budur anlatması gerektiği yerde anlatılması gerektiği yerde hakkı anlatan birisi olur cesur olur korkmaz yani ne eceli yaklaşır onu yapacağında nedir de rızkı daralır. kader inancı var çünkü cesur kader inancı ayrı yeten cihat ruhu kazandırıyor Ölüm korkusunu yeniyor biliyor musunuz? Sağlıklı bir kader inancı insana cihat mücadele şuuru kazandırıyor ve ölümden korkmuyor. Evet yani kader inancı sağlam olan bir kul değerli arkadaşlar. Allah yolundaki cihadında da ilerler ve ölümden asla korkmaz. Çünkü o ölümün kaçınılmaz olduğunu ecel geldiğinde de bir anne ilerine geri kalmayacağını öyle mi? Bunu çok iyi bilir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nerede olursanız olun hatta muhkem kılınmış yapılmış kaleler içerisinde dahi olsanız ölüm yine gelir sizi bulur. Ölüm yine sizi gelir bulur. Yine başka bir ayeti celle de ki kendilerine ölüm yazılmış olanlar evlerinde olsalar bile yatacakları yere girerler ve öldürürler. Yatacakları yere giderler ve gene öldürülürler. Yani sizin evinizde dahi olsanız Allah takdir ettiyse işte ölüm gelir sizi bulur. Allah sizi rezil etmek istediyse olumsuz anlamda başka bir şey. Hadiste anlatıldığı gibi evinin içerisinde işlediğin günahta bile seni rezil eder herkese. Evinin içerisinde tek başına günah işliyorsun. Allah dilerse seni rezil ediyor herkese biliyor musun? Nasıl eder? Rezil. O yolunu yordamını bilirsen merak etme. Seni rezil eder. Dilerse Allah yeter. İsterse. Ölüm olayında da bu. Hani dedik ya cihat ruhu kazandırır. Ölümden korkmaz. Ya gideceğiz orada öleceğiz. Ya ölüm takdir edilmişse sen evinde de otursan öleceksin. Yani ne bir an ileri ne de geri kalacaksın. Öyle mi? Onun için cihat ruhu kazandırıyor. Ölüm korkusu fazla olmaz değerli arkadaşlar. Hatta ölümden kaçanın misali diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünün kendisinden borcunu istediği tilkinin misali gibidir. Yeryüzü, yeryüzü borcunu tilkiden her istediğinde tilki çıkıp kaçıyor. Ne zaman ki yoruluyor, oturuyor. Yeryüzüdük, borcumu ver. Borcun tilki püh, bir daha kaçmaya başlıyor. Git git git git yoruluyor, oturuyor. Yeryüzüdük borcun Nereye kaçacak? Nihayet diyor tilki böyle kaça kaça boynu kırır yorur, ölür. Ölümden kaçanın misali böyledir. Hatta bir hadis-i şerif vardır. Yani rızık ecel. Yani aynen birbirini takiple. Yani nasıl ki rızık diyor sizi arar bulur ecel öyle. Ecel nasıl sizi arar bulur? Rızık da aynı şekilde. Allah dilediğime her şey olur. Kader inancı böyle. insanı cesur yapar. Altı arkadaşlarım, kardeşlerim kaza ve kadere iman eden bir mümin bela ve musibet geldiğinde bunun Allah'ın kendisini sevdiğini ve bununla kendisini temizlemek istediğini düşünür ve buna rıza gösterir. Neticede Allah'ın rızasını kazanır. Allah'ın rızasını kazanır. Bakınız ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlıdır. Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğüne bağlıdır. Allah bir kavmi severse onları imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. Baştan beri anlatıyoruz ya bir şeyler. İşte bu hadisin son kısmında çok önemli ifade var. Allahu Teala diyor, eğer sizleri imtihan ediyorsa, sizi karşısına almışsa, önce sevinin. Siz, yani sizi sevdiğinizi. Sizi sevdiğini gösteriyor allah Teala. Günahlarınızı ya silecek. Öyle mi? Ya günahlarınızı ortadan kaldıracak. Ya efendim değeriniz ve dereceniz artacak. Ama sonunda da diyor ki bak rıza gösterirseniz bu olur. Eğer benim sizi imtihan etmemden kızarsanız, isyan ederseniz kızgınlık bulursunuz. Benim tarafımdan kızgınlık bulursunuz. Öyleyse kaza ve kadere inancın insana sağlamış olduğu güzelliklerden bir tanesi de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazandıktan sonra da değerli arkadaşlarım artık insan hiçbir zaman mahzun olmaz. Kaza ve kadere iman eden bir mümin mutlaka mahluka itaat edip onlara sırtını yaslamaz bilakis yalnızca Allah'a tevekkül eder Allah'ın haklarını ihmal etmeksizin helal kazanç yollarına yönelir üretimde bulunur yani değerli arkadaşlarım amele ve çalışmaya yönlendirir kader inancı insanı ah keşke şöyle şöyle yapsaydım da bu başıma gelmeseydi demez aksine o bu Allah bunu Allah'ın takdir ettiği bir şeydir. O dilediğini yapar der. Onun fazlından ve kereminden istemeye devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ey insanlar Allah'tan korkunuz ve rızık talebinde muatedil olunuz. Yani orta yolu tutunuz. Çünkü rızık gecikse bile tamamını elde etmedikçe hiçbir nefis ölmeyecek. O halde rızık talebinde Allah'tan korkun ve istemekte mu'tedil olun, helal olanı alınız, haram olanı bırakınız. Sahih bir hadis-i şerif ve bu anlamda çok ciddi mesajlar veriyor. Ciddi mesajlar var bakın kardeşler. Şimdi insan rızık talebinde mu'tedil olması, iş tercihinde, öyle mi? işleri tercihinde orta yolu tutmalıdır. Rızkın gecikse bile işsiz kalmışım, Şu olmuş bu olmuş imtihan ediliyorsun Allah seni imtihan ediyor Seni öyle bir imtihan ediyor ki Sen zannediyorsun ki iş gelmeyecek Tam sıkıntı anındasın Karşına acayip işler çıkıyor Parası bol Ama berbat iş İslam'ın istemediği sevmediği bir iş Allah seni imtihan ediyor Ulan şu tesadüfe bak diyor ya Tam da işsizlik falan Zannediyor ki tesadüfe. ne tesadüfi? Tesadüf denilen bir şey yok. Kainatta Allah'ın mülkünde tesadüf denilen bir şey yoktur. Ya ne vardır? Tevafuk. Hepsi Allah'tandır. Onun istemesi, onun iradesi, onun dilemesiyledir. Karşına senin Allahu Teala onu çıkarıyor. Bakalım ne yapacağız. Sahabilerden bir tanesi Allah Resulü döneminde hatırlarsanız Resulullah'ın Allah'ın emriyle kendilerinden yüz çevirdiği sahabeden bazıları vardı ya. Tebuk seferinden geri kalanlardan birisi. O arada meliklerden birisi ne yazdı? Bir mektup yazdı. Ne dedi kader inancı olan o sahabi? Allah. Allah onu orada imtihan ediyor. Hazır fırsat bakalım ne yapacak diye. İmtihana bak ama. Ha, herkesin yüz çevirdiği bir anda hemen bunun evet, bunun evet. Sen o kadar zelil olacak birisi misin ki falan filan? Gel bizim yanımıza şudur budur. Bunun bir imtihan olduğunu, bunun Allah'tan olduğunu hemen nasıl anladı? Ne yaptı? Sabretti. Sabret. imtihanı kazandı. İşte kader inancı olan bir insan bunu anlar ve sabrederse. Rıza gösterirse rıza bulacak. Kızgınlık gösterirse artık. Onun için bir kere imtansız bu iş asla olmaz değerli arkadaşlar. Mutlaka imtihan olunacaksınız. Ondan sonra rızk gecik, gecikse bile diyor. Kul elde etmedikçe kesinlikle ölmeyecektir. Gecikebilir. Şu olur. Bu olur. Allah seni imtihan ediyor. Az önce dediğimiz gibi. Karşına çıkardı berbat bir iş ama parası bol. Aynen işte biraz önceki sahabenin durumunda imtihan ediliyorsun. Bakalım ne yapacaksın? Adamın birine az önceki söylemiş olduğum farklı bir şeyiyle bu da yaşanmış bir olay. Arkadaşlarımızdan bir tanesi İstanbul'da. Adamı seviyorlar işte iş yerinde. Patronları şunları bunları ama yaptıkları iş nedeniyle işte gelenler gidenler bu nedenle işte ona söylemişler. Yani senin bu dindarlığın var ya işte bu dindarlığın namaza gidip gelmen işte sakalın falan. Aslında burada terfi etmene sebep terfiye etmemene sebep bu demişler. Ya biraz düşün taşın yani artık yani. Biraz şey ol. Ne demiş ya. Neyi düşüneceğim demiş ya. Terfiye etmemene sebep işte senin bu dindarlığın şudur budur. Neyi düşüneceğim yani? Benim hesabımı kesin demiş. Ben çalışamam sizinle. Yani ona dolaylı yönden de demişler. Işte artık yani bir şeyleri yapma artık. Burak Hoca işte tanınmış bir iş yeri meşhur bir iş yeri şudur budur. Bir şirket falan. Şey yapıyor. Hesabını kestiriyor. Ertesi gün bu arkadaşımız aynı branşında bir iş buluyor. İş bulduğu yerde sadece buna soruyorlar. Diyorlar ki yani işte daha önceki işinden dolayı yani nerede çalıştın? Ben daha önceki işinden dolayı neden çıkarıldı. İşi bulduğu yerde Yahudi fırmasıymış. İşin enteresan tarafına bak. Ya demiş ki işte böyle böyle ben yani dindarlığından dolayı yalan da söylememiş. Ya bize senin dinin lazım değil, işin lazım. Demiş. Oradan daha fazla fiyata Orada onun sakalını iba hiçbir şeyine karışmamıştı. Ertesi gün gördüm. Allah dilerse seni. Bak böyle maddi anlamda da manevi anlamda da seni yükseltir. Terfi etmiş Tabii terfi etti, daha güzel para kazandı. Yani harika bir olay. Şimdi siz bunun tesadüfi bir şey, rastgele bir şey olduğunu mı inanıyorsunuz? Burada şimdi düşünenler için neler var? Ne ibretler var burada? Tam imtihan edilmiş ya, ve bunun imtihan edildiğini o arkadaşımız anladı da böyle tepki gösterdi. Allah'tan onun karşılığını, tabii. Tabii. yani Allah'a tevekkülün Allah'a tevekkülün ne kadar değerli ve derecesi yüksek olursa Allah'tan o kadar yardım görürsün ya. Şu Peygamber'in tevekkülüne, şu inancına bir bakın ya ordu onu kovalıyor. Gelmiş tam denizle karşı karşıya. Kaçacak hiçbir yer yok. Su. Ne diyor? Yandakiler ne diyor? O arkadaşları ne diyor? İman edenler hani nerede Allah'ın yardımı? Hani Allah bize yardım edecek diyor. Sabredin Allah bizimle beraberdir dedi. Su karşısında kimin aklına gelir? Aa orada denizi yaracak hadi buyurun geçin. Oradaki tevekküle bak. inanca imana bak. Korkmayın Allah bizimle beraberdir. Dedi. Allah açtı. Kupkuru bir yol geçtiler. İşte bu Allah'a tevekkül hususunda gerçekten harika bir değer ve derecedir. Senin kalbine bakıyor Allah. O tevekkülüne göre sana yardımcı olur ne kadar değerliyse, derecesi yüksekse o kadar sana yardım. Çünkü hani diyor ya amellerin karşılığı ola. Birden <gülüyor> 700'e kadar. Ne demek birden 700'e kadar? Bir ameli düşünüyorsunuz. Ne demek birden 700'e kadar ne? ne Niye böyle? Fark ne? Niye böyle oluyor birden? işte 10 olur, 15 olur, 20 olur. He? Zorluğuna, mekan, mevki, zaman. Öyle mi? Kalbindeki onu şeyi ihlası, samimiyeti, öyle mi? Bunların her birisini değerlendiriyoruz. Zerre kadar zayi etmiyor. birden 700'e kadar. 699 699, 700'lük değildir Allahu Teala. Ama 700'e kadar. Düşünebiliyor musunuz? Her amelinizi böyle düşünebilirsiniz. Namazınızı düşünün. Allah'a ekber gittik, durduk. Bu amelimizin sevabını öyle düşünün dereceleri vardır. işte bir de şu kadar Allah hani diyor ya hadiste işte 9'da işte 8'de bir değerine, derecesine göre Allahu Teala bunu ne yapıyor? Karşılığını veriyor. Allahu Teala'nın şu buyruğu kadere iman eden basiretli bir mümin için ne güzel bir kılavuzdur. Talak suresi ayet 3 diyor ki: "Her kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter." Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Allah her şey için bir kader tayin etmiştir. Öyleyse kader ve kad kada ve kadere inancımız ne kadar sağlam olursa değerli arkadaşlarımız baştan beri saymaya çalıştığımız kalbimizdeki sukunetimiz, hoşnutluğumuz o değer ve dereceye göre olacaktır. Musibet anındaki sabrımız, sebatımız o değer ve dereceye göre olacaktır. Ondan sonra ölüm korkusu o değer ve dereceye göre olacaktır. Sıkıntılar anındaki efendim, musibet ve belaların karşısında, sıkıntılar karşısında sabrımız o sabrımızın değeri derecesi ne kadarsa ona göre sevabı olacaktır. Ona göre efendim, günahlarımıza kefaret kılınacaktır. Evet. Ona göre bize cihat şuuru sağlayacaktır. Ölüm korkusundan bizi uzak tutacaktır amellere bizi yönlendirecektir. Hulasa kardeşlerim, sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaza ve kadere hakkıyla inanan bir insan Allahu Teala'dan bunun karşılığını kat kat alacaktır. Rabbim bizlere sağlıklı, sıhatli bir şekilde, kalbinde herhangi bir maraz olmadan, bir itirazı olmadan Allah'ın kazasına ve kaderine rıza gösteren kullarından olmamızı ve neticede de Rabbisinden rıza bulan kullarından olmamızı nasip eylesin. ve <gülüyor> ve